cehennem. Cehennem kelimesi lügat olarak derin kuyu, hayırsız veya huzursuz manalarına gelmektedir. Dünyadayken kafir, müşrik ve münafık olarak yaşayıp bu şekilde ölenlerin ahirette gideceği yer sürekli cehennemdir. Şefaatine nail olmayan günahkar müminlerse günahları ölçüsünde geçici süre cehennemde ceza göreceklerdir. Allah Celle Celaluhu bir ayetinde şöyle buyurmaktadır. Bakara Suresi 39. Ayet İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennemliktir, onlar orada ebedi kalırlar. Bütün semavi dinlerde yapılan iyiliğin karşılığında mükafat, kötülüğün karşılığında ise ceza vardır. Gönderilen bütün peygamberler insanları Allah'ın emirlerine uymaları için hiç durmadan ikaz etmişlerdir. Buna rağmen Allah'ı inkar edip O'na ortak koşanlar, kitapları yalanlayıp ahireti kabul etmeyenler cehennem azabını hak etmişlerdir. Allah Celle Celaluhu bu durumu Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirmektedir. Nahl Suresi 88. Ayet İnkar edip de insanları Allah yolundan alıkoyanlar var ya, işte onlara yapmakta oldukları bozgunculuklar sebebiyle azaplarını kat kat arttıracağız. İnsanlar ve cinler dünyadaki amellerine göre cehennemde azap edileceklerdir. Cehennem yedi tabakadan meydana gelmiştir. En alt tabaka ise müminlere eziyet eden münafıklara aittir. Bu gerçeği Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de insanlara şöyle bildirmektedir. Nisa Suresi 145. Ayet Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cehennem ehlinin azabı en az olanına, Cehennemde ateşten yapılmış iki pabuç giydirilir ki onların hararetinden onun beyni fıkır fıkır kaynar. Buhari, Müslim. Cehennem azabı ruh ve bedenle birlikte yapılacaktır. Allah'ın sonsuz adaleti sonucu herkes hak ettiği ceza ile cezalandırılacaktır. Cehenneme gireceklerin yiyecek ve içecekleri Cehennem, Allah'ı inkar edenler için bir zindan olacaktır. İnsanlar ve cinler, cehennemde işlemiş oldukları günahlara uygun şekilde azap edileceklerdir. Orada asla bir serinlik görmeyeceklerdir. Yiyecekleri zakkum ağacı, içecekleri ise kaynar su ve irin olacaktır. A. Cehenneme gireceklerin yiyecekleri Kur'an-ı Kerim'de, Cehenneme ait yiyeceklerden bahseden birkaç ayet şöyledir. Duhan suresi 43 ila 44. ayetler. Şüphesiz zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. Hakka suresi 37. ayet. Ancak günahkarların yediği kanlı irinden başka yiyeceği de yoktur. Müzemmil suresi 12 ila 13. ayetler. Çünkü bizim yanımızda ağır zincirlerle donatılmış cehennem insan boğazından geçmez. Yiyeceklerle acıklı azap vardır. Gâsiye Suresi 6 ila 7. ayetler. Onlar için kuru dikenden başka yemek yoktur. Oysa ne besler ne de açlığı giderir. Saffat Suresi 64-67. Ayetler Zira o, cehennemin dibinde bitip yetişen bir ağaçtır. Tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir. Cehennemdekiler ondan yerler ve karınlarını ondan doldururlar. Sonra zakkum yemeğinin üzerine onlar içini kaynar su karıştırılmış bir içki vardır. B- Cehenneme gireceklerin içecekleri Cehenneme gireceklerin içeceklerine dair gerçekler Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde bütün insanlara şöyle bildirilmiştir. Neb'e suresi 25. ayet Azgınlar orada çağlar boyu kalırlar. Orada bir serinlik ya da susuzluk gideren bir içecek tatmazlar. Ancak dünyada yaptıklarına uygun karşılık olarak kaynar su ve irin tadarlar. Kehf suresi 29. ayet Susuzluktan imdat dileyecek olsalar, imdatlarına erişmiş maden gibi yüzleri haşlayan bir suyla cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir kalma yeri. Vakıa suresi 54. ayet Üstüne de kaynar sudan içeceksiniz. İbrahim Suresi 16. Ayet Ardından da o inatçı zorbaya cehennem vardır. Kendisine irinli su içirilecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. Eğer cehennemin kaynar suyundan bir kova alınsa ve dünyanın ortasına konulsa, onun kötü kokusu ve sıcaklığı Doğu ve Batı arasındaki her şeyi etkileyecektir. Taberani. Cehennem ehlinin elbiseleri, örtü ve yatakları. Allahu Teala kitabında küfür ehli için cehennemde hazırladığı elim azabı hep tekrar etmiştir. Bu olaylar ayetlerde şöyle haber verilir. Araf suresi 41. ayet. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. Hac suresi 19. ayet. İnkar edenler için ateşten bir elbise biçilmiştir. İbrahim suresi 49 ila 50. ayetler. O gün günahkarların zincire vurulmuş olduğunu görürsün. Onların gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş bürümektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Ağıt yakarak kendisini döven kadın kıyamet günü dirildiğinde üzerinde kaynaktan katrandan elbise ve kor ateşten bir zırh vardır. İbn-i Mace Dünyada işlenen günahlara göre cehennemdeki azap çeşitleri Allah'ı inkar etmek suretiyle O'na ortak koşanlar, gönderilen peygamberleri yalanlamak suretiyle ahireti kabul etmeyenleri, dünyadaki güçleriyle insanlara zulüm edip eziyet verenler elbette cezasız kalmayacaklardır. Kafirler, Allah'ın zatına karşı işlemiş oldukları suçlardan dolayı ahirette Allah'ın rahmetine mazhar olmaktan mahrum kalacaklardır. Ateşteki azapları ise ebedi olacaktır. Herkesin cezası işlemiş olduğu günahları ölçüsünde verilecektir. Allah'a şirk koşanların azabı daha iyi tatmaları için cehennemde vücutları büyütülecektir. A. Cehennem ehlinin derileri her yanışta,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 ve hakimdir. Meariç Suresi 16. Ayet Derileri kavurup soyar. B. Cehennem ehlinden inkar edenlerin bir kısmı zindan olan dar bir yere atılır. Allah Celle Celaluhu ayetlerde şöyle buyurmaktadır. Furkan Suresi 13. Ayet Elleri boyunlarına bağlı olarak onun cehennemin Dar bir yerine atıldıkları zaman oracıkta yok vermeyi isterler. İsra suresi 8. ayet Biz cehennemi kafirler için bir hapishane yaptık. C. Cehennem ehlinin vücutlarının erimesi ve yüzlerinin dağılanması. Bu olaylar ayetlerde şöyle haber verilir. Mu'minun suresi 104. ayet Ateş yüzlerini yakar. Orada suratları çirkin ve gülünç bir halde bulunurlar. Hümeze Suresi 6-7. Ayet Allah'ın tutuşturulmuş, yandıkça tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkan ateşidir. D. Cehennemin yakıtı insanlar ve taşlardır. Allah Celle Celaluhu bir ayetinde şöyle buyurmaktadır. Tahrim Suresi 6. Ayet Ey insanlar. Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğunu karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır. E. Kafirler için cehennemde zincirler ve demir topuzlar hazırlanmıştır. Bu gerçek, Kur'an-ı Kerim'de bütün insanlara şöyle bildirilmiştir. İnsan Suresi 4. Ayet Doğrusu biz, kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. İbrahim Suresi 49. Ayet O gün günahkarların zincire vurulmuş olduğunu görürsün. Yasin Suresi 8. Ayet Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır. Hac suresi 21. ayet. Bir de onlar için demir kamçılar vardır. Boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde sıcak suya sürülünecekler sonra da ateşte yakılacaklardır. Mümin suresi 71 ila 72. ayetler. Fe kafir, müşrik ve münafıklar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 Nisa Suresi 168. Ayet İnkar edip zulmedenleri Allah asla bağışlayacak değildir. Onları başka bir yola iletecek de değildir. G. Kafirler Allah'ı görmekten mahrum kalacaklardır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmaktadır. Mutaffefin Suresi 15. Ayet Hayır, onlar şüphesiz o gün Rablerinden, onu görmekten, mahrum kalmışlardır. Cennet. Cennet kelimesi lügat olarak ağaçlar, bahçeler, yeşillikler ve çiçekler anlamına gelmektedir. Cennet, müminler için hazırlanmış olan maddi ve manevi nimetlerle dolu sonsuz kalınacak bir saadet yeridir. Orada sadece huzur, güven, mutluluk, refah ve sevinç vardır. Allah Celle Celaluhu yaşadığımız geçici dünyayı bir rahat mekanı olarak yaratmamıştır. Bu yüzden hiç kimse için mutlak manada bir rahat yoktur. Dünya sınav ve hizmet yeridir. Bu dünya eksik ve sıkıntılarla doludur. İnsan bu mevcut eksikliklere çeşitli şekillerde denenmektedir. Dünyada herkes için geçerli olan çeşitli hastalıklar veya ölüm insanı her an sınamak için yeterlidir. Müminler ancak ahirette cennete girdikleri zaman mutlu bir hayat geçireceklerdir. İman edip güzel amel işleyenler içinde ebedi kalacakları cennete gireceklerdir. Kur'an-ı Kerim'de cennet hayatı çeşitli ayetlerde ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde anlatılmaktadır. Allah Celle Celaluhu mümin kulları için cennet, kudret eliyle kusursuz bir güzellikte yaratmıştır. Cennette istenen her şey anında gerçekleşecektir. Cennet ehli ebedi olarak hep genç bir şekilde kalacaktır. Cennete ölüm ve ihtiyarlık olmayacaktır. Cennet ehli istediği zaman hoşuna gidecek şekilde suret değiştirebilecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle haber verir. Cennette bir çarşı vardır. Ancak orada ne alış ne de satış vardır. Sadece erkek ve kadın suretleri vardır. Erkek bunlardan bir suret arzu ederse, o surete girer. Tirmizi Cennet hayatı, köşkler, saraylar, bahçeler, pınarlar, çeşitli içecekler, kuş etleri, kokular, ipekli elbiseler ve mücevheratlarla dolu bir mekandır. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kutsi hadiste, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Salih kullarım için ben, Cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve insanın kalbinden bile geçmeyen nice nimetler hazırladım. Buhari, Müslim, Tirmizi Cennet nimetlerinin en büyüğü ve en önemlisi ise orada Allah'ın cemalini görmektir. Allah Celle Celaluhu cennette cihetsiz ve keyfiyetsiz şekilde hiçbir şeye benzetilmeyecek halde görülecektir. Allah'ı bir an görmek cennet ve içindeki bütün sonsuz nimetlerden daha üstündür. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki siz şu ayı görüşünüz gibi Rabbinizi de göreceksiniz ve o sırada izdihamdan ötürü birbirinize zarar vermiş de olmayacaksınız. Buhari, Müslim, Tirmizi. Cennet Ehlinin Köşkleri Allah Celle Celaluhu ayetlerde şöyle buyurmaktadır. Ankebut Suresi 58. Ayet İman edip güzel işler yapanları, evet muhakkak ki onları içinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennet köşelerine yerleştireceğiz. Böyle iyi işler yapanların mükafatı ne güzeldir. Zümer Suresi 20. Ayet Fakat Rablerinden sakınanlara, Üst üste yapılmış, altlarından ırmaklar akan köşkler vardır. Bu Allah'ın verdiği sözdür. Allah verdiği sözden caymaz. Saf suresi 12. ayet İşte bu takdirde O sizin günahlarınızı bağışlar. Sizi zemininden ırmaklar akan cennetlere, adın cennetlerindeki güzel meskenlere koyar. İşte en büyük kurtuluş budur. Sebe suresi 37. ayet Sizi huzurumuza yaklaştıracak olan ne mallarınızdır ne de evlatlarınız. İman edip iyi amelde bulunanlar müstesna. Onlara yaptıklarının kat kat fazlası mükafat vardır. Onlar cennet odalarında güven içindedirler. Cennet ehlinin yiyecekleri ve içecekleri Kur'an-ı Kerim'de cennet yiyeceklerinden bahsedilen ayetlerden birkaçı şöyledir. Vakıa Suresi 20-21. ila Ayet Onların beğendikleri meyveler, canlarının çektiği kuş etleri. Bakara Suresi 25. Ayet İman edip iyi davranışlarda bulunanlara, içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. O cennetlerdeki bir meyveden kendilerine rızık olarak yedirildikçe,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 İnsan Suresi 5. Ayet İyiler ise kafir katılmış bir kadehten cennet şarabı içerler. İnsan Suresi 18. Ayet Bu şarap orada bir pınardandır ki adına sel denir. Muhammed Suresi 15. Ayet Muttakilere vaat olunan cennetin durumu şöyledir.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 Mutaffifin suresi 25 ila 26. ayetler. Kendilerine mühürlü halis bir içki sunulur. Onun içiminin sonunda misk kokusu vardır. İşte yarışanlar ancak onda yarışsınlar. Vakıa suresi 19. ayet. Bu şaraptan ne başları ağrıtılır ne de akılları giderilir. Safat suresi 45 ila 46. ayet. Onlara Pınardan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Berraktır. İçenlere lezzet verir. Tur Suresi 23. Ayet Oradan karşılıklı kadeh dokuştururlar. Ama burada içki yüzünden ne saçmalama vardır ne de günaha girme. Cennetin meyveleri Kur'an-ı Kerim'de cennet meyvelerinden bahsedilen bir kısım ayetler şöyledir. Vaka suresi 28 ila 29. ayetler. Düzgün kiraz ağacı, meyveleri salkım salkım dizili muz ağaçları. Vaka suresi 32 ila 33. ayetler. Tükenmeyen ve yasaklanmayan sayısız meyveler içindedirler. Rahman suresi 68. ayet. İkisinde de her türlü meyveler, hurma ve nar vardır. Saffat Suresi 41-42-43-44. Ayetler Bunlar için bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Naim cennetlerinde karşılıklı koltuklar üzerine kurulmuş oldukları halde kendilerine ikram edilir. Nebe Suresi 32. Ayet Bağlar ve Bahçeler Yasin Suresi 57. Ayet Orada onlar için her çeşit meyve vardır. Bütün arzuları yerine getirilir. Mürselat Suresi 41-42. Ayetler Şüphesiz o gün takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının çektiğinden çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Tur Suresi 22. Ayet Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik. Cennet Ağaçları Kur'an-ı Kerim ayetlerinde şöyle buyurulmaktadır. Abese suresi 30. ayet. Sık ve bol ağaçlı bahçeler. Rad suresi 35. ayet. Takva sahiplerine vaad olunan cennetin özelliği şudur. Onun zemininden ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgesi süreklidir. İşte bu kötülüklerden sakınanların mutlu sonudur. Kafirlerin sonuysa ateştir. Yasin Suresi 56. Ayet Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Cennet ehlinin giyecekleri giysiler ve zinetleri. Allah Celle Celaluhu bu durumu Kur'an-ı Kerim ayetlerinde şöyle bildirmektedir. Hac Suresi 23. Ayet Muhakkak ki Allah iman edip iyi davranışlarda bulunanları, Zemininden ırmaklar akan cennetlere kabul eder. Bunlar orada altın bileziklerle ve incilerle bezenirler. Orada giyecekleri ise ipektir. Kef suresi 31. ayet İşte onlara alt tarafından ırmaklar akan adın cennetleri vardır. Onlar adın cennetlerinde tahtlar üzerine kurularak orada altın bileziklerle bezenecekler. İnce ve kalın dibadan yeşil elbiseler giyecekler. Ne güzel karşılık ve ne güzel kalma yeri. Fatır Suresi 33. Ayet Onların mükafatı içine girecekleri adın cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Orada giyecekleri elbiseleri de ipektir. Vakıa Suresi 15-16. Ayetler Cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedir. Karşılıklı olarak oturup yaslanırlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Cennetliklerin başlarında taçlar vardır. Taçtaki tek inci doğu ile batı arasını aydınlatır. Cennet Ehlinin Kadınları Gerçekten biz hurileri apayrı biçimde Yeni yarattık. Onları eşlerine düşkün ve yaşıt bakireler kıldık. Bütün bunlar sağdakiler içindir. Vakıa Suresi 35, 36, 37 ve 38. Ayetler Yanlarında güzel bakışlarını yalnız onlara tahsis etmiş iri gözlü eşler vardır. Onlar gün yüzü görmemiş yumurta gibi bembeyazdır. Saffat Suresi 48-49. ila 49. Ayetler Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar. Nebe suresi 33. ayet. O insanların etrafında öyle ölümsüz genç nedimler dolaşır ki, onları gördüğünde etrafa saçılıp dağılmış inciler sanırsın. İnsan suresi 19. ayet. Orada gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş güzeller var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmamıştır. Rahman Suresi 56. Ayet Otağlar içinde sahiplerine tahsis edilmiş huriler vardır. Rahman Suresi 72. Ayet Resulüm, de ki, size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takva sahipleri için Rableri yanında içinden ırmaklar akan ebediyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve hepsinin üstünde Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını çok iyi görür. Ali İmran Suresi 15. Ayet İnanıp iyi işler yapanları da içinde ebediyen kalmak üzere girecekleri zemininde ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları koyu, tatlı bir gölgeye koyarız. Nisa Suresi 56. Ayet Cennette Mü'minler amellerine göre mükafat göreceklerdir. Bu durum Kur'an-ı Kerim ayetlerinde şöyle bildirilmektedir. Ali İmran Suresi 163. Ayet Onlar Allah katında derece derecedirler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Tevbe Suresi 20. Ayet İman edip de hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad edenler Rütbe bakımından Allah katında daha üstündürler. Kurtuluşa erenler de işte onlardır. Taha Suresi 75. Ayet Kim de iyi davranışlarda bulunmuş bir mümin olarak ona varırsa, üstün dereceler işte sırf bunlar içindir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. Cennet yüz derecedir. Her iki derece arası gök ile yer arası kadardır. Firdevs cenneti derece bakımından bunların en yükseğidir. Allah'tan istediğinizde Firdevs'i isteyin. Tirmizi Allah'ın rızasını kazanmak ve cenabı Hakk'ı görmek Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara, İçinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve adın cennetlerinde güzel meskenler vaadetti etti. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük kurtuluş da budur. Tevbe Suresi 72. Ayet Ey huzura kavuşmuş insan! Sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Seçkin kullarım arasına katıl ve cennetime gir. Fecr Suresi 27, 28, 29 ve 30. Ayetler Onların Rableri katındaki mükafatları zemininden ırmaklar akan, içinde devamlı olarak kalacakları adın cennetleridir. Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Bu söylenenler hep Rabbinden korkan, ona saygı gösterenler içindir. Beyyine Suresi 8. Ayet Güzel davrananlara daha güzel karşılık bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir toz, kara leke bulaşır ne de bir horluk gelir. İşte onlar cennet ehlidirler ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Yunus Suresi 26. Ayet Yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parlayacaktır. Rablerine bakacaklardır. Onu göreceklerdir. Kıyamet Suresi 22 ila 23. ayetler.